Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Emirül Mü'minin Ebu Havs Ömer bin Hattab'dan şöyle demiştir Resulullah'tan işittim şöyle buyuruyordu Ameller niyetlere göredir Herkese ancak niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a, Resulüne'dir. Kimin de hicreti eline geçireceği bir dünya veya nikah yapacağı bir kadına ise hicreti, hicret ettiği şeyde son bulur. Ömer bin Hattab'dan şöyle demiştir. Bir gün, biz Resulullah'ın yanındayken birden baktık ki, elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk alameti olmayan biri karşımıza çıka geldi. Onu bizden kimse tanımıyordu. Nihayet peygamberin yanına oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı. İki avucunu iki uyluğu üzerine koydu ve ''Ya Muhammed, İslam hakkında bana haber ver.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan'da oruç tutman ve yoluna gücün yeterse beyti Kabe'yi hac etmendir buyurdu. Adam doğru söylüyorsun dedi. Biz onun hem peygambere soru sorup hem de cevap vermesine taaccüp ettik. Adam iman hakkında da bana haber ver dedi. Resulullah iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Kadere, hayrına ve şerline de iman etmendir dedi. Adam, doğru söylüyorsun dedi ve ihsan hakkında bana bilgi ver diye yine sordu. Resulullah, ihsan sanki görüyormuşsun gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurdu. Adam, Doğru söylüyorsun dedi. Ve kıyamet hakkında bana haber ver tekrar soruldu. Resulullah bu konuda sorulan sorandan daha alim değildir diye cevap verdi. Adam öyleyse kıyametin alametlerinden haber ver dedi. Resulullah cariyenin efendisini doğurması, yalın ayak, sırtı çıplak, fakir davar çobanlarının bina yaptırmada yarıştıklarını görmendir diye cevap verdi Hz. Ömer anlatmaya devam ederek şöyle dedi sonra adam gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet öyle durdu sonra bana ya Ömer soran kimdir biliyor musun dedi ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim Resulullah o Cibril'dir size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer el-Hattab'dan şöyle demiştir. Resulullah'tan işittim şöyle buyurdu. İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, beyti Kabe'yi hac etmek, Ramazan'da oruç tutmak, Ebu Abdurrahman, Abdullah bin Mes'ud'dan şöyle demiştir. Doğru söyleyen ve doğrulu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlattı. Sizlerden her birinizin yaratılışı ana rahminde nutfe olarak 40 günde toplanır. Sonra aynen öyle 40 günde alaka olur. Sonra aynen öyle et parçası olur. Sonra oraya bir melek gönderilir. Ona ruhu üfler. Ve şu dört kelimeyi, rızkını, ecelini, amelini, şakimi yoksa Said mi olacağını yazması emin edilir. Kendinden başka ilah olmayana yemin ederim ki, sizden biri, cennet ehlinin amelini işler. O hale gelir ki, kendisiyle cennet arasında bir arşın kalır. Derken, yazgı onun önüne geçer. Cehennem ehlinin amelini işler de cehenneme girer. Yine sizden biri cehennem ehlinin amelini işler. O hale gelir ki kendisi ile cehennem arasında bir arşın kalır. Derken yazgı onun önüne geçer. Cennet ehlinin amelini işler de cennete girer. Müminlerin annesi Ümmü Abdullah Ayşe'den şöyle demiştir. Resulullah şöyle buyurdu. Kim bizim bu işimize, dinimize sonradan bir şey ihdas ederse o reddolunur. Ebu Abdullah, Numan bin Beşir'den demiştir ki Resulullah şöyle söylerken işittim. Helal apaçıktır, haram da apaçıktır. İkisi arasında şüpheli işler vardır. İnsanlardan birçoğu onları bilmezler. Kim bu şüphelilerden sakınırsa, dini ve ırzını korumuş olur. Kim de şüphelilerin içine dalarsa haramın içine dalar. Bunun hali tıpkı koruluğun etrafında sürü otlatan çoban gibidir ki sürüsünü korulukta otlatıverir. Dikkat edin. Her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haram kıldıklarıdır. Dikkat edin. Cesedin içinde de bir et parçası vardır. Ki eğer o iyi olursa bütün ceset iyi olur. Eğer o bozulursa bütün ceset bozulur. Dikkat edin, o kalptir Ebu rukayete temim bin evz eddari'den Resulullah din nasihattır buyurdu. Biz kim için dedik? O Allah için, kitabı için, Resulü için. Müslümanların imamları devlet başkanları için ve bütün Müslümanlar için diye cevap verdi. Abdullah bin Ömer'den demiştir ki, Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edinceye, namazı dost doğru kılıncaya, zekatı verinceye kadar insanlarla harp etmekle emrolundum. Bunları yaptıkları zaman İslam'ın hakkı olan had cezaları hariç kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İçlerinde gizledikleri hesapları Allah'a aittir. Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sakır'dan demiştir ki, Resulullah'ı şöyle derken işittim. Sizi nelerden nehyedersem kaçının, size neleri emredersem Gücünüz yettiği kadar yapın. Sizlerden öncekileri helak eden ancak çok sormaları ve peygamberlerine karşı muhalefet etmeleridir. Ebu Hureyre'den demiştir ki, Resulullah şöyle buyurdu. Allah temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Şüphesiz Allah müminlere neyi emretti ise onu peygamberlere de emretmişti. Ve Allah peygamberlere, ey peygamberler, temiz ve helal olanlardan yiyin ve salih amel işleyin. Allah müminlere de, ey müminler, size rızık olarak verdiğimiz temiz ve helal olanlardan yiyiniz buyurdu. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam uzun yolculuğa katlanan, saçları birbirine karışan, toz toprak içinde kalan, bu haliyle ellerini gökyüzüne açan ve Ya Rab! Ya Rab! diye yalvaran birini hatırlattı. Ve halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Haramla beslenmiş. Bunun duası nasıl kabul olunur buyurdu. Resulullah'ın reyhan kokulu torunu Ebu Muhammed Hasan bin Ebi Talib Den demiştir ki, ben Resulullah'tan, seni şüpheye düşüreni bırak, seni şüpheye düşürmeyene bak sözünü ezberledim. Ebu Heyre'den, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kişinin malayaniyi üzerine gerekmeyeni bırakması Müslümanlığın güzelliklerindendir. Resulullah'ın hizmetçisi Ebu Hamza Enes bin Malik'ten demiştir ki... ...Resulullah şöyle buyurmuştur. ''Sizden biri kendisi için arzu ettiğini, mümin kardeşi için de arzu etmedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz.'' İbn-i Mesut'tan demiştir ki... ...Resulullah şöyle buyurmuştur. ''Şu üç şeyden biri olmadıkça Müslüman'ın kanının akıtılması helal olmaz.'' Zina eden evli veya dul. Kasten adam öldürenin kendisinin öldürülmesi. Dinini terk edip cemaattan ayrılan. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin yahut sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Ebu Hureyre'den demiştir ki bir adam, Peygamber'e bana nasihat et dedi. Efendimiz kızma buyurdu. Adam birkaç kere tekrarladı. Efendimiz yine kızma diye cevapladı. Ebu Yala Şeddat bin evsten Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyleyse öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın. Ebu Zer cündüb bin el gıfari ile Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel'den demişlerdir ki Rasulullah şöyle buyurmuştur: Her nerede olursan ol, Allah'a isyandan sakın. Kötülüğün ardından hemen iyilik yap ki o kötülüğü yok etsin. Halkada güzel huy ile muamele et. Ebul Abbas Abdullah bin Abbas'tan demiştir ki, bir gün Peygamberin terkisinde idim. Bana dedi: Evlat, sana birkaç kelime öğreteyim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki, Allah da seni korusun. Allah'ı gözet ki, onu karşında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım istediğinde Allah'tan yardım dile. Şunu iyi bil ki, Ümmetin tamamı sana fayda vermek için toplansalar, Allah'ın yazdığından başka bir şeyle fayda veremezler. Yine, eğer sana zarar vermek için toplansalar, Allah'ın sana yazdığı zarardan başka bir şeyle zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, işler bitmiş, sayfeler kurumuştur, yazılar tamamlanmıştır. Başka bir rivayette Allah'a gözet ki onu önünde bulasın. Geniş zamanında Allah'a kendini tanıt ki, darlık zamanında O da seni tanısın. Şunu iyi bil ki. Takdirde başına gelmeyecek şey sana isabet etmez. Takdirde başına gelecek olan da sende hata etmez, sana ulaşır. İyi bil ki yardım ve zafer sabır ile, rahatlık meşakkatle beraberdir. Her zorluğun yanında kolaylık vardır. Ebu Mesud Ukbe bin Amir El Bedri'den demiştir ki, Resulullah şöyle buyurmuştur, İlk peygamberlik sözlerinden insanların hatırında kalan, utanmazsan dilediğini yap sözüdür. Ebu Amr veya Ebu Amrada da denir. Süfyan bin Abdullah Es-Sakafi'den demiştir ki, Ya Resulallah, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki, İslam hakkında senden başka hiç kimseye sor sormayayım dedim o da. Allah'a iman ettim de, sonra da dost doğru ol buyurdu. Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari'den demiştir ki, bir adam. Resulullah'a şöyle sordu. Ben farz namazları kılar, Ramazan orucunu tutar, helalı helal kabul eder, onları yaparsam. Haramı da haram kabul eder, ondan kaçınırsam. Bunlardan fazla bir şey yapmazsam ne dersin? Cennete girer miyim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet, dedi. Ebu Malik, Haris bin Asım el-Eşari'den demiştir ki, Resulullah şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, mizanı doldurur. Subhanallah ve sözü göklerle yer arasını doldururlar veya doldurur. Namaz nurdur. Sadaka imana delildir. Sabır bir ışıktır. Kur'an senin lehine veya aleyhine delildir. Her insan sabahleyin işine gider de nefsini satar. Neticede ya nefsini kurtarır ya mahveder. Ebu Zerrel Gıfari Resulullah'ın Rabbinden rivayet ettiği hadis-i kutsi'de şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım! Benim hidayette kıldıklarımdan başka hepiniz dalalettesiniz. O halde benden hidayet isteyin ki size hidayet vereyim. Ey kullarım! ''Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız, öyleyse. Benden yiyecek isteyin ki size yiyecek vereyim. Ey kullarım! Benim giydirdiklerimden başka hepiniz çıplaksınız, öyleyse. Benden giyecek isteyiniz ki size giyecek vereyim. Ey kullarım! Siz gece ve gündüz hata işliyorsunuz. Ben de bütün günahları affederim, öyleyse. Benden af isteyin, sizi affedeyim. Ey kullarım. Siz bana zarar veremezsiniz ki zarar veresiniz. Yine siz bana fayda veremezsiniz ki fayda veresiniz. Ey kullarım. Evvel geçenleriniz, sonra gelecek olanlarınız, insanlarınız ve cinleriniz. Sizin aranızda en müttaki adamın kalbi gibi olsalar, yine de mülkümde bir şey artmaz. Ey kullarım. Evvel geçenleriniz. Sonra gelecek olanlarınız, insanlarınız ve cinleriniz, sizin aranızda en facir, isyankar adamın kalbi gibi olsalar, yine de mülkümden bir şey eksilmez. Ey kullarım! Evvel geçenleriniz, sonra gelecek olanlarınız, insanlarınız ve cinleriniz, bir yerde dursalar da benden isteseler, ben de her birinize istediklerini versem, bu benim yanımdaki hazinemden, bir şey eksiltmez. Ancak denize batırılan iğnenin eksilttiği gibi eksiltir. Ey kullarım! Onlar sizin amellerinizdir. Sizin hesabınıza olanları ben zapt ederim. Sonra onları size vereceğim. Kim hayır bulursa Allah'a hamdesin. Kim de başka şey bulursa kendisinden başkasını kınamasın. Ebu Hureyre, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İnsanın eklemlerinden her biri için, güneş doğan her günde bir sadaka gerekir. İki kimse arasında adil olman sadakadır. Bir kişiye hayvanına binerken yardım edip bindirmen veya eşyasını onun üzerine kaldırıvermen sadakadır. Kelime-i tayyibe güzel söz, Kelime-i Tevhid, Sadakadır. Namaz için attığın her adım için sadaka sevabı vardır. Eza veren şeyi yoldan kaldırman sadakadır. Nevas bin Sem'an peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bir, ahlak güzelliğidir. Günah ise nefiste iz bırakan ve insanların bilmesini sevmediği şeydir. Vabısabiyin muhabbetten de şöyle rivayet edilmiştir. Ben Resulullah'a geldim. Bana sen birinin ne olduğunu sormaya mı geldin?" dedi. Ben evet dedim. Resulullah "Kalbine danış. Bir iyilik nefsin kendisinde huzur bulduğu, kalbin kendisinde tatmin olduğu şeydir. Günah da insanlar fetva verseler bile nefiste iz bırakan ve kalpte Tereddüt meydana getirendir. Ebu Necid, İrbat bin Sariye'den şöyle demiştir. Resulullah bize öyle bir vaaz verdi ki, vaazdan kalpler titredi, gözler yaşardı. Biz de dedik ki, Ya Resulallah, bu ayrılık vaazı gibi, o halde bize vasiyette bulun. Resulullah şöyle buyurdu. Size Allah isyandan sakınmayı, Üzerinizde emir olan kimse köle de olsa sözünü dinleyip itaat etmeyi vasiyet ederim. Çünkü ömrü olanlar birçok ihtilaflar görecektir. O zaman sünnetime ve hidayet üzere olan raşit halifelerin sünnetine sarılınız. Sünnetlere dişlerinizi sıkarak sarılınız. Dini işlerde sonradan uydurulanlardan sakınınız. Çünkü her bid'at dalalettir. Ebu Sâlevetel Huşeni Cürsün bin Naşir Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah Celle Celaluhu Bir takım şeyleri Fars kılmıştır. Onları zayi etmeyiniz. Çizdiği hudutlar vardır. Hudutları aşmayınız. Bir kısım şeyleri haram kılmıştır. Onlara el uzatmayınız. Bir kısım şeylerden de unutmaksızın size merhamet olsun diye sükut etmiştir. Sizde onları araştırmayınız. Ebu Abbas Sehil bin Saat Es-Sadi şöyle demiştir. Bir adam Resulullah'a geldi ve şöyle dedi: "Ya Rasulallah, bana bir amel göster ki onu yaptığımda beni hem Allah sevsin hem de insanlar sevsin." Resulullah şöyle buyurdu: "Dünyaya gönül verme, seni Allah sevsin." İnsanların elindekine göz dikme, seni insanlar sevsin. Ebu Said Saat bin Malik bin Sinan el-Hudri, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Zarar vermek de yoktur, zarara zararla karşılık vermek de yoktur. İbni Abbas'tan bir rivayette, insanlara dava ettikleri her şey verilseydi birçok adam, Birçok kimsenin mallarını ve canlarını iddia ederlerdi. Lakin delil dava edene, yemin de inkar edene düşer. Ebu Said el-Kudri şöyle demiştir. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. İçinizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle gücü yetmezse diliyle, yine gücü yetmezse kalbiyle. Bu ise... İmanın en zayıfıdır. Ebu Hureyre'den demiştir ki, Resulullah şöyle buyurdu. Birbirinize haset etmeyiniz. Alışverişte birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirip dargın durmayınız. Birinizin pazarlığı üzerine bir kısmınız pazarlık yapmasın. Açık arttırma usulü değilse, Ey Allah'ın kulları! kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Ona yalan söylemez. Onu hakir görmez. Üç kere göğsüne işaret ederek. Takva işte buradadır. Kişiye günah olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Müslümanın her şeyi, kanı, malı, ırzı Müslümana haramdır i̇bn Abbas, Resulullah'ın Rabbinden rivayet ettiği hadis-i de şöyle dediğini nakleder. Allah hasenat ile seyyatı yazmıştır. Sonra bunları açıklamıştır. Kim bir haseneye niyet eder de onu yapmazsa, Allah katında onu tam bir hasene olarak yazar. Eğer o amele niyet eder ve yaparsa, Allah katında ona 10 hasenattan 700 kata kadar hatta daha çok katlara kadar yazar. Kim bir seyyiyeye niyet eder onu da yapmazsa Allah ona bir hasene yazar. Eğer ona niyet eder ve onu yaparsa Allah ona bir seyyiye yazar. Ebu Hureyre Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah buyuruyor. Kim benim bir velime düşmanlık yaparsa Şüphesiz ben ona harp ilan ederim. Benim kulum kendisine farz kıldığım şeyden daha sevgili bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşırsa ben de onu severim. Onu sevdiğim zaman onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Eğer benden isterse mutlaka veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korurum. İbn Abbas Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah, ümmetimden hatayı, unutmayı ve zorlanarak yaptıkları şeyi benim için bağışladı. İbni Ömer şöyle demiştir. Resulullah omuzlarımdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada sanki yabancı yahut yolcu imişsin gibi ol. İbni Ömer şöyle derdi. Akşamladığında sabahı gözleme, sabahlayınca da akşamı gözleme. Sıhhatinden hastalığına, hayatından ölümüne bir şeyler al. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin El-Az, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. ''Sizden hiçbiriniz gönlü benim getirdiğime uymadıkça gerçekten iman etmiş olmaz.'' Enes, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allah buyuruyor ki, Ey Ademoğlu, sen bana yalvarıp benden ümit ettikçe, senden sadır olan ne olursa olsun affederim. Çokluğuna aldırmam. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzüne ulaşsa, sonra da benden af dilesen, seni affederim. Ey Ademoğlu, eğer bana yeryüzü dolusu günah getirirsen, Sonra da bana ortak koşmadan bana gelsen, ölsen ben de sana yeryüzü dolusu af ile gelirim. Ebu Hüreyre peygamberden şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim bu müminden, dünya üzüntülerinden bir üzüntüyü giderirse Allah da ondan kıyamet günü üzüntülerinden bir üzüntüyü giderir. Kim bir fakire kolaylık sağlarsa Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar. Kim bir Müslüman'ı örterse, Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kul kardeşinin yardımında oldukça, Allah da o kula yardım eder. Kim ilim için yola düşerse, Allah onunla, o kimse için cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah'ın evlerinden bir evde, Allah'ın kitabını okuyan, ve aralarında onu müzakere eden hiçbir topluluk yoktur ki, üzerlerine sekinet, emniyet inmesin. Onları rahmet bürümesin. Melekler her taraflarından kuşatmasın. Allah da yanında bulunanlara anmış olmasın. Kimi ameli geri bırakırsa onu nesebi ileri götüremez.